Mühim bir aydayız. Bir ay içerisindeyiz. O da Ramazan. Allah'ın bir ismi de Ramazandır. Esma-i İlahi'dendir. Allah kendi ismini bu aya koymuş. Rahmeti taşmıştır. Rahmeti cüç gelmiş, taşmıştır. Yani bu ayda her gece iftar vakti olduğu noktada milyonlarca cehenneme müstahak olan kullar cehennemden azad olur. Daha leyleyi i Kadın'a kadar. Sonra Leyle Kadir'den sonra da o güne kadar ne kadar ne kadar insana ne kadar insana hulluysa onun af olmaya başlar bu süre. Tabii Ramazan'ı Ramazan, Ramazan nedeniyle için söylüyoruz. İnşallah Ramazan tutanlara, Ramazan'a hürmet edenlere hürmetine, Ramazan'a tutmayanlara da Allah affetsin. Onların hürmetine Cenab-ı Hak onları da affetsin. Yani bütün müminler anadan doğuştasına hiç günah yük kalmayarak. Yalnız ben daima size söylüyorum. Kul hakkı müstesnadır. Kulağınızda bulunsun bu. Kul hakkı kulun razı olmayınca Allah razı olmaz. Vurdunsa git boynunu bük hasbine bana vur de. Ben sana vurmuştum de. Aldınsa götürüver. Hayvan hakkı, kafir hakkı, mümin hakkı müşkildir. Ahirette yani davası, muhakemesi mutlaka huzuraşkan olacaksın. Kurtuluş yok. Bayram sabahı oruçtan müminler